Günümüz coğrafyasında insanların akide ilmini öğrenilmesine ilgili ilgileri yoktur. Niçin akide öğrenmeliyiz? Bir Müslümanın akidesini öğrenmekten daha temel ve öncelikli bir vazifesi olma. Bizim en öncelikli meselemiz nedir? İman iman etmeden amel edemeyiz. İman üzerine bina edilmeyen bir amel hiçbir şekilde, hiçbir şey ifade etmez. Bizim birinci vazifemiz doğru biçimde iman etmektir. Önce bundan sorulacağız Doğru biçimde iman etmenin yolu da akide ilmini öğrenmektir. Gayet net.